Elhamdülillahi nezi hedana لهذا ve ma kunnan nehtediye leulahan hedana Allah ve ma teufiqi ve ati samii illa billah ve qad ala rasulina muhammed Allahümme sallallahu sallu ala tabibi kulubina muhammed Allahümme sallallahu sallu ala muhammed Allahümme Ağzı bıllah, şemiyel Gündə Rabbinə thawabın, xeyir emelah. Sıddık Allah, الله azim Allah, manfağınabın, Qur'an Al-Azim bir senemizi daha bitirmiş olduk. Yarınki gün Zülhicce-i Şerife ayının son günüdür. Ve Hicri 1434 yılımızın son günüdür. Yarın akşam Muharrem-i Şerif'in biridir. Ve 1435 Hicri yılımızın başıdır. Allah Teala hayırlı mübarek eylesin. Amin. Şimdi Hristiyanların Noel'i olsaydı, yılbaşıları olsaydı, yarım günden evvelden tatil ederlerdi, ertesi gününü tatil ederlerdi, millet yesin içsin diye, rahat içki için sarhoş olursa da sabah ayılsın ayılmak için işe gitmesin, yatsın diye, Böyle düzenler yaparlar. Ama hicri yılbaşı geldi. Hicri yılın sonu geldi. Kimsenin umurunda değil. Hicri yılbaşı geldi yarın. Kimsenin haberi var mı? Yok. Memlekette bir kıpırtaşma var mı? Bir kutlama var mı? Bir tebrik var mı? Bir şey var. Bir şey var. Peki biz şimdi biz de bunlar gibi mi olalım? He? Biz bunlar gibi olmayalım. Biz... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretini, peygamberlerin necatını, kurtuluşunu kutlayanlardan olalım. Bizim hicri yılımız bu, yılımızın başı bu, sonu bu. Zülhicce ile bitiyor, Muharrem ayla başlıyor. Bizim tarihimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine-i Münevveri ile başlıyor. Çünkü ondan evvel Mekke döneminde çok çileler çekti. İslam'ı rahat yaşayamadı. Ramazan oruç bile farz edilmedi. Hac farz edilmedi. Bir şey farz edilmedi. Neden? Çünkü Mekke'de ne yok? Hürriyet yok, özgürlük yok. Ee, Müslümanlar baskı altında, zulüm içerisinde. Namaz cemaatle kılamıyor, sesli Kur'an okuyamıyor. E nasıl farz olsun? 13'ü ne zaman Medine'ye geçildi? İslam devleti kuruldu. Medine münevvereye hicret ne oldu? İslam'ın bize kadar ulaşmasının başlangıcı oldu. Bugün Medine dönemi olmasaydı, o hicret olmasaydı biz bugün Müslüman olamazdık. Biz cehenneme odun olurduk. Buralara kadar İslam nasıl geldi? Buharalara kadar nasıl gitti? Çin'e kadar nasıl gitti? Hep hicretten sonra. Çünkü Medine'de rahatlık oldu. İslam huzur buldu. Güvenli oldu. Allah Teala ensardan razı olsun. Onlar e, bağlarını açtılar. E, Muhacirleri kucakladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok yardımcı oldular. Çok. Mübarek insanlar. Radıyallahu anhu ve radu Allah onlardan razı oldum diyor. Onlar da benden razı oldular diyor. Yani onları o kadar sevaba boğacağım ki ahirette mükafatına kavuşturacağım ki yeter diye değene kadar. Çok iyilik getdiler. Ya. leûlel <gülüyor> el Hicretin çok fazileti var. Ben de muhacirim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hicret bu kadar faziletli olmasa kendimi ensardan biri olarak kabul ederdim. Yani Ensar, Medine'nin çok büyük İslam'a takviyesi olmuş. Ayetül iman, hubbul ansar <gülüyor> ve ayetül nifak, buhzul ensar. Medine'deki sahabeleri, Medine'li sahabileri sevmek Müslüman olmanın alametidir diyor. Onları sevmemek münafık olduğunun alametidir diyor. Yani Ensar'ın ne kadar faziletleri var. Ben sizinle beraberim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bak Mekke'yi fethetti veda haccını yaptı herkes dedi ki 50 senelik vatanına döndü çıkarken ağladığı yurduna döndü Allah'ın en sevdiği belde Mekke herkes ne zannetti artık Mekke'de kalır babalarının atalarının yurdu Kabe de orada fethedildi sıkıntıda kalmadı ama kaldı mı Mekke'de? Kalmadı. Ne buyurdu? ''Vel mahya mahyâkûm vel memat mematûkûm'' ''Ey ansar, ey Yardımcılar, ey bu İslam'ın neşv-i nema bulmasının müsebbipleri'' ''Siz geldiniz beni davet ettiniz, millet bana ne kadar sıkıntı verirken siz bana yardım ettiniz, bu akrabalarım beni kovarken siz beni barındırdınız, bunlar bana hakaret ederken siz bana ikram ettiniz, değer verdiniz'' Yani sizin hakkınız unutulmaz dedi. Hayatım da sizinle olacak, ölümüm de sizinle olacak dedi. Ve mübarek bedeni şerifi de orada defnedildi. Tabi önceden mucize olarak da bunu haber verdi. Ölümüm de sizin yanınızda olacak dedi. Bu tabi kayıptan haber vermektir. Kimse nerede öleceğini bilemez ve مَا تَدْنِي نَفْسُنْ بَيْا عَرْضِنْ Kayıp anahtarları beştir. Mevla buyuruyor kimse bilemez. Kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Resulullah bildi mi? Bildi. Kimin bildirmesiyle? Allah'ın bildirmesiyle. Çünkü o bizim gibiler bilemez. Ona ne geliyor? Vahiy geliyor. Onda mucize var. Evliyaullah'ta da keramet vardır. Mucize de haktır, keramette haktır. Allah'tan özel bir bilgi Celle Celaluhu gelirse o zaman bilir. Sizin orada öleceğim dedi. Bak Medine'de öleceğini bildirdi ve Ahde vefa gösterenlerin en vefalısı Muhammed Mustafa, sallallahu teala aleyhi ve, ve Medine'yi bırakmadı. Bütün bunların neyin hatırına? O hicretin hatırına, o muhacirleri barındırmalarının hatırına. Şimdi hicretin yıl dönümü geliyor. Tarih tespit edilirken efendim, e, o zaman İsa Aleyhisselam'ın doğumuyla ilgili bir miladi takvim var. Şu anda işte 2000 13, 10 dedikleri budur. Ama bu da İsa Aleyhisselam'ın tam doğumuna denk geliyor mu, gelmiyor mu da ihtilaflıdır, kesin de değildir. Ama o takvimle amel ediyorlardı. Müslümanlar ne karar verdiler? Bizim hayatımız, başlangıcımız, bidayetimiz, canlanmamız, dirilmemiz, dinimiz, imanımız, hepsi hicrete bağlı. Onun için bizim tarihimiz, Yılımız neyle başlasın? Hicretle başlasın dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretini ne saydılar? Bir saydılar. Peki önceden de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları haber verdi mi? Verdi. Çünkü ne diyor? Mesela "Hayrukun e, بعد hani bunun böyle olacağı belli. Çünkü bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki sene 200 200'den sonra sene 200'den sonra sizin en hayırlılarınız kimler olacak? Hafiful haz çoluğu çocuğu olmayanlar olacak. Sene 200'den sonra. Yani sene 200 neye göre? E öbür türlü Efendimiz soracağım doğduğunda zaten takvim 621 mi? 621 mi? 520. He? doğduğunda yani eski öbür şey ta hesap 571 diyelim e şimdi diyor ki 200 sene 200'den sonra yani öbürüne itibar etseydi ne demesi lazım 770'den sonra demesi lazım halbuki ne diyor 200'den sonra dikkat et hadislere bakalım şimdi, kafanı çalıştır sene 200'den sonra yani ne demek istiyor sene benim ücretimle başlıyor 200 ona göre hesap 2 asır geçtikten sonra en hayırlılarınız kim olacak? Çoluk çocuğu olmayanlar. Allah Allah. Şimdi kadının çocuğu olmuyor, adamın çocuğu olmuyor. Geliyor bana sanki bende de bir hüner var. İşte bana dua et, muayet. et. E tamam edeyim. Ya işte Allah sevdiğine çocuk vermez. Ve hatta fitnen az olur. İmtihanın, musibetin az olur işte. Böyle daha hayırlı desen ona. O yine ne yapmıyor? Kanaat getirmiyor. İlla diyor ki, sen de çocuğum olsun, yahu hayırlısı olsun. Bazısı tamam o zaman hayırlısı olsun diyor. Bazısı da diyor ki hayırlısı şerlisi diyor, ne olursa olsun çocuğum olsun. Ulan böyle de bir zihniyet mantıksızlık olur Ondan sonra çocuğun gelsin kafana silahı dayasın, seni de efendim kessin doğrasın, küvetin içinde parçalarını ayıklasın, konteynere koysun. İlla da çocuğum olsun denir mi? Hayırlısı olsun madem şöyle. Yani, Mesele ne? 200'den sonra çok bozulacak ortalık buyurmak istiyor. Sene 200'den sonra bozulacak. 200'den sonra şimdiye ne kadar daha oldu? 1200. O 200'den sonra 1200 oldu bizde şimdi. Nasıl ortalığın durumu? Berbat. İçki, var, faiz, fuş, sebil. Memlekette Müslümanlık artıyor, başörtülüler artıyor. Bilmem. E başörtüyü namaz kılmıyor. Başörtünüz zina yapıyor. Ne yapacağız şimdi? Erkeklerle konuşuyor, kafelerde buluşuyor, mesajlaşıyor. Ne yapayım ben bu başörtüyü? Evvela itikat ya. Ehl-i Sünnet'e göre itikat. Sonra haramlardan sakınmak. Başını kapatmak, bir haramdan bir haramdan kurtulmak. Ama var orada bin tane daha haram. Tamam ben başımı örttüm, kurtuldum. Adam da sakal bıraktı, tamam. E şimdi sen sakal bırakmakla bütün erişi bitirdin mi ya? Kadın örtünmekle. Ki başörtü de tam bir tesettür. Olamaz yani. Cicili bicili, renkli, boyalı. Çünkü güzelliğini göstermeyecek, genç midir Yaşlı mıdır, bildirmeyecek, erkeklerle bir ortamda ne olmayacak, muhatap olmayacak, böyle meseleler var. Çarşaflı bile olsa, erkeklerle ha ha ha yaparsa, çarşaf da tesettür sayılmaz o zaman. Çünkü tesettürün gayesi, haremlik selamlar ayettir. Sade örtünmekle olmaz ki erkeklerle dır dır, dır dır konuşursan, zaruretsiz, bu nasıl tesettür oluyor? İslamiyet, peygamberin hanımlarına bile sallallahu aleyhi ve sellem, وَيْذَا ne مَتَعَنْ فَسْأَلُونَ مِنْ وَرَاءِ حِجَامٍ Ey benim peygamberimiz sahabeleri, anneleriniz olan, nikahları ebedi haram olan, yani ebedi evlenemez, aynı öz annesi gibi. Ebedi evlenemeyeceği, nitelikte, kıymetli annelerinizden bir şey sorup isteyeceğiniz zaman, perde arkasından isteyin. Perde. Perde. Kur'an'da Ahzab suresinde perde ayeti var. Peygamberin hanımı, bizim anamız, ebedi nikah düşmez, anamız gibi. Ama görmek caiz mi? Şimdi Ayşe anamız olsa, sağ olsa, Gidecek Medine'ye deseler ki Ayşe anamız sağ, bize yüzünü gösterir mi? He? Niye göstermez? Ayette diyor ki, perde arkasından. Onlar Kur'an'a muhalefet eder mi? Etmez. E biz şimdi bu millet bizim neyimiz oluyor? Anamız mı oluyor? Bacımız mı oluyor? Yok. Bütün millet birbirine helal olmuş şimdi. O ona bakıyor, o ona bakıyor. Bir çay ısmarlıyor. Kafeye gidiyorlar. Mesaj atıyorlar birbirine. Buluşmalar, görüşmeler. E bu senin neyin oluyor? Bu senin neyin oluyor? karınsa evinde görüş e yabancıysa ne görüşüyorsun ha zaruret olur işte geldi bir bakkaldan fırından kimsesi yok erkeği yok ekmek istedi zarurettir ekmek verir zarurettir bu tamam ama keyfi bu kadar işler ne hale gelmiş memleket İslam alemi de bu halde onun için diyor 200'den sonra en hayırlınız çoluğu çocuğu Olmayan neden? Kontrol edemezsin. Çoluk çocuğu yetiştirmek çok zor oldu. Biz de aciz kaldık bu işten. Allah'a havale ettik. Celle Celle. Yani aciziz. Eğitim diye bir şey kalmadı. Çünkü bu internetler, bu cep telefonları e, öyle bir ulaşım sağladı ki e, sen onu kontrol edemezsin daha. Hadi evvelce bir televizyon var dedi. Televizyon eve almıyorsun. Veyahut saati var dedi. Veyahut da kapatıyorsun. Veyahut sen geldiğinde icabında kocaman televizyon alıp da sırtına götüremez ki. Sen oturursun orada televizyonu açtırmazsın, falan falan. E şimdi televizyonu ablüzüm kalmadı ki. Herkesin elinde bir cep telefonu, cep telefonundan bir internete giriyor, dünyanın bütün şerlerine orada ulaşıyor. Sen onu nereden, efendim, elini cebini devamlı kontrol mü edeceksin? E gelmiş 15 yaşına, 18 yaşına, 20 yaşına ondan sonra bir de bir çakarım sana diyor. Ana baba taktığı yok. Bir çakarım diyor sana. Bir de duvar çakar. Ne diyeceksin? E ne diyeceksin? Hele benim gibi gariban olsan, elim tutmaz, ayağım tutmaz, her tarafı bir şey. Bir çakarsa yere çakılırım yani. Gücüm yok ki mesela. Ha. Zaten vurmak, kırmak da hüner değil bizim için. Biz duacıyız. Davet, tebliğ usulümüz bu. Zorlayıcı, zorba değiliz. Ama kontrolden çıktı yani. Onun için iki yüzden sonra Hatta bazı hadis şeriflerde var diyor, sene 200'den sonra köpek doğursa çocuk doğurmaktan iyidir. Köpek doğursa. Neden? Köpek adamı cehenneme sokmaz yani. Hiçbir köpeğin adamı cehenneme soktuğu duyulmamış. Ama çoluk çocuk adamı cehenneme sokar mı? Öyle bir sokar ki, faize de bulaştırır, krediye de karıştırır, rüşvete de sokar. Para para para para, bul da ara, nereden getirirsen getir. Böyle öyle seni boğazına sarılırlar. Ana baba günaha girer. Onun için zaman ahir zaman oldu. Allah şerrinden muhafaza eylesin. Ama bunu niye okudum şimdi? Meselemiz bu değil. Sene 200'den sonra diyor. Anladın mı şimdi? Mesele ne buyuruyor? Ee, sene 60'a sene 60'a ulaşmanızdan Allah'a sığınırım. ...sene 60, ...değil mi? Tam da Hz. Hüseyin Efendimizin falan... ...Kerbela'da... ...şehit edildikten sonraki... ...kavgalar... ...gürültüler... ...ümmetin içine giren... ...kılıç... ...bugüne kadar o kılıç hala... ...aramızdan çekilmemiş... ...hala Şii-Sünni kavgası... ...Suriye... ...yandı gitti... ...Irak... ...battı gitti... ...Lübnan... ...bitti gitti... Efendim, Bahreyn'den tut birçok ülkede, Pakistan'da bile Şii-Sünni çatışmaları, bombalamalar, her gün camilere, çarşılara ortalama 50-100 kişi ölüm var dünyada. Sırf Şii-Sünni. Nereden çıktı bak, sene 60. Kureş'ten bazı beyinsizlerin imaretleri, reislikleri, liderlikleri, kimin dönemi başlamış? Yezid dönemi. Artık Yezid'den sonra bekle ki dünyaya düzen gelsin. Gelir mi çivisi çıkmış. Yezid gibi melonlardan sonra iş bitmiş. Bak hadis-i şerif onu da sene atmış diyor. Neye göre sene atmış? Ha işte ona göre bizim takvimimiz neye göreymiş? Bütün hesaplarımız ona göre. Hazreti Mehdi'nin çıkışı ona göre. Mücedditler ne zaman geliyor müceddit? Müceddit. Her yüzün başında. Neye göre? Hicriye göre. Yüzü nasıl bulacaksın? Çünkü gökteki ay, 12 ay. Hicri sene neye göre? Gökteki aya göre. Allah indinde hesap neye göre? Gökteki aya göre. Ramazan neye göre tutuyoruz? Ocak Şubat belli mi Ramazan? Değil. Niye? Gökteki aya göre. Kurban neye göre kesiyoruz? Sülücye'nin onu gökteki zekat hesabı neye göre yapacaksın nisaba malik olduğun günden tutarken ocak şubata göre tutarsan on gün eksik olur bir senede otuz senede bir sene zekat vermemiş olursun nisabı neye göre tutuyorsun bugün nisaba malik oldum sekiz bin liralık 81 gram altın diyelim ki 7-8 bin lira para. Bugünün sabah malik oldun. Havelani havl, senenin dönmesi hesabını yaptığın zaman üzerinden bir sene geçmek hesabını neye yapacağız? Bugün ayın kaçı bakacağız? Bugün Zülhicce'nin 29'u. Bir daha sene Zülhicce'nin 29'unda zekat farz oluyor, ödemen icap ediyor. Öbür türlü hesap yapsam bugün kaçı? 2 Kasım mı? Ha bugün 2 Kasım diye hesap etsen, seneye 2 Kasım'a geldiğin zaman zekatın günü ne oluyor? 10 gün ileri geçmiş oluyor. Anladın mı? Hesap 10 gün ileri gidiyor. 2 Kasım'dan 2 Kasım'a 10 gün hesaptan çıkıyor. Kayıt dışı oluyor, kayıt dışı. Niye? Çünkü hesap Zülitçe'nin 29'u, 29'u. Bir daha sene Zülitçe'nin 29'u kaça gelecek? He? 28 Ekim'e gelecek. Yani 27-28 Ekim'e gelecek. Hep 10 gün. 10 gün 10 gün ne oluyor? Geri gelin. Onun için Allah'ın hesap hicrete göredir. Yarın inşallah e, Ahmet Yesevi Derneği'nde Fatih Halit Caddesi'nde hicri yılbaşı kutlaması yapacağız. Akşam namazını müteakip Lale Gül FM'den radyodan cübbelahmethoca.tv görüntülü bir şekilde canlı yayında görüntülü veriyor lalegül Gül FM de buralardan da çekiyor eee akşam namazından sonra yani ezan kaçta şimdi yani sohbet beş buçuk gibi beş buçuk gibi yarın akşam beş buçuk gibi hicretle ilgili bazı şeyler anlatacağız inşallah şu anda buradaki dersimizin konusu bu değil ama tabii ki yarın son günümüz olduğu için hesap kapatacağız Yarın akşam yeni bir dosya açılacak, yeni senenin hesabı. Kim indinde? Allah indinde. Kimin hesabıyla? Meleklerin hesabıyla. Meleklerin defterleri, meleklerin hesapları şaşmaz. Allah'ın hesabı hiç şaşmaz. Bu hesaba göre biz ahirete çıkacağız. O yıllık muhasebelerle defterlerimiz, amel defterlerimiz dürülecek, önümüze sürülecek o yazılanlarla, o sene içindeki yazdırdıklarımızla, sildirdiklerimizle, mizanda sevap ve günah tartısına gireceğiz, ve yine bu yılbaşı ve yıl e, sonu, hesapları itibariyle hesabı kapatabildik mi, kapatamadık mı, affettirebildik mi, affettiremedik mi, bu hesaplara göre de, ya cennete gireceğiz, ya cehenneme gireceğiz, Allah muhafaza edecek. Bundan dolayıdır ki, bu geceki dersteki duaların tariflerini iyi dinliyoruz. Tek tek ameli salihleri size söylüyoruz. Okuduğumuz ad-i kerime ile başlıyoruz. Elmal velbenûne zînetül hayâti dünya. Mallarınız, oğullarınız, haydi haydi kızlarınız. Ki ekseriyetle çünkü bizim millet oğulcudur. Erkek evlattan daha güç alır, daha onu tutar. Hele Karadeniz, Muhitid çok... Erkek evlat meraklısı falan Onlara göre söylüyor evla Cahiliyet devrinde de erkek evlada Kıymet verirler halbuki kızlar Daha bereketlidir Efendim Ben öyle gördüm Kızlar daha bereketlidir ve hayırlıdır Ve salih amellidir erkeklere Namaz kıldıramıyoruz kızlar kendiliğinden Kılıyor erkekleri Kur'an okutamıyoruz Kızlar kendiliğinden hafız oluyor Yani birçoğumuza sorarsanız Kızlardan daha memnunuz Erkeklerde kontrolümüz çok daha düşük. Ama insan işte e, ya sana dünyada yarayacak diye bakma sana ahirette kim yarayacak ona bak. Mal evlat, oğul kız, hepsi dünya hayatının süsüdür. Dünya hayatı zaten gel geçicidir fanidir, süsüne kadar kalacak. Önce kendisi yıkılacak. Zaten kendisi yıkılacak olan bir şeyin süsüne ne kadar itibar edilir? Şimdi ne gibi, bizim işimiz neye benzer biliyor musun? Bizim işimiz <gülüyor> çok akılsız ahmakların işine benzer. Diyelim ki, şimdi buralarda da belki de var, şehir de dönüşüm planlaması falan. Eski evler yıkılıyor ya, evet, kentsel dö dönüşüm. Şimdi o... Ee, dönüşümden diyelim evleri işaretlediler belediye'de de çıkarttı depreme dayanıklı değil buralar yıkılacak adamın evine yıkılacak diye ne yaptılar damkayı vurdular adam da girmiş eve boyacı getirmiş bir de şey el sanatları getirmiş tezyinatçı tavana falan şey yapıyor kalem işçiliği Allah Allah bura müze mi olacak ya yok yıkılacak e kardeşim sen manyak mısın? Manyakım demek istiyor ne diyecek yani? Ya ev bir sene sonra birkaç ay içinde yıkılacak gelmiş eve. Bay badanayı da bıraktık. Kalemişi yaptırıyor ya Çinimini. Niye? Evimi süslüyorum diyor. Lan kardeşim yıkım kararı çıktı. Bu dünyanın yıkım kararı çıktı mı? Ezelden çıktı mı? Bu fani mi? Bun hepsi yıkılacak mı? Senin ne mi kalacak? Senin ev, benim ev zaten çok önce sen yıkılacak. Bizinkiler 50 sene, 100 sene bile dayanmıyor. Yine Allah'ın mülkü o istediği zaman yıkacak o. E şimdi sen yıkılacak eve bu kadar masraf. Miraç dersinde geçiyor ya, koca karıya takıp takıştırmışlar. Efendim yakıp yakıştırmışlar. Bir koca karı gördüm diyor Muhammed Mustafa sallallahu teala. Koca karının üzerinde Allah'ın yarattığı her türlü süs, böyle böyle zümrütler, pırlantalar, elmas zebercekler... Ya kutlar, Koca karı ya. Ölmek üzere nefes alamıyor. Bu kadar takı takılır mı bu koca karı ya? Bunu nedir? Ben bir şey anlamadım dedim. Ey Cibril. Buyurdu ki bu dünyanın kalan ömrüdür. Dünyadan bu kadar kaldı. 1400 sene evvel dünya can çekişiyor. Koca karı şeklinde. Şimdi hepten herhalde beyni de gitti. Bitkisele girdi. Bu durumda biz ne yapıyoruz? Hala hala süsleme süsleme süsleme Allah bize akıl fikir ihsan eyle kardeşler bırakın bu işleri diyor Mevla bize uyu bizi uyarıyor Rabbimiz ve'l-baqiyatü's salihat size temellik kalacak salih ameller hayrun inde rabbike sevaba Rabbin katında sevap bakımından daha hayırlıdır karşılık bakımından daha hayırlıdır ve hayrun emela Ümit beslemek bakımından daha hayırlıdır. Yatırım yatırım yatırım. Herkesin derdi bir yatırım. Nereye yatırıyorsun? Öyle bir yere yatır ki batırmayasın. Dünyada batmama ihtimali yok. Dünyanın hepsi batacak zaten. Sen nereye yatırım yapsam, batırım yapıyorsun yani. Başka bir şey yok. Hepsi gidecek. Hiç fan, zail olmayacak Cennette bir ağaç. Neyle kazanılıyor? Subhanallah ve hamdi. Uzunu Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Cennette bir ağır. İbrahim Aleyhisselam ne dedi mi Haber ver onlara selam söyle benden ümmetine. Cennetin toprağı çok temiz, suyu çok tatlı, ağaçları Subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu ekber. Bir kere okuyorsun, bir ağaç dikiliyor. 100 sene atlı koşsa gölgesini bitiremiyor bazı hadislerde 500 sene atlı gezebiliyor gölgesinde bir ağaç şimdi bu ağaca yatırım yapsan batma tehlikesi var mı bu ağaç kurur mu bu ağaçtan yol geçer mi İstimlaka gider mi gece olayları çıkar mı çıkmaz belediye ot tüm ot tüm karışır mı mübarek Dünyanın neresine ağaç diksen bir baksın bizim evin bahçesinden bile yarın köprü geçebilir. Her yerden köprü geçiyor. Ama ahirette bir ağaç, o ağaç senin temelli malın. Ebedi, sonsuz o ağaç senin. Dünyada bir tane ebedi ağaç olsa kaç paraya satarlar? Şimdi manolyalar, bilmem neler var böyle şeyler, 25-30 milyarlık ağaçlar var satıyorlar. Cennetteki bir ağacı kaça satarlar? Bütün Arap'ın, Acem'in krallarının, Amerikan mil, milyar dolar, milyarderlerinin parası yeter mi bir ağaca? Niye? Hepsinin parası hükümsüz. Çünkü dünya batacak. Şeyi diyorlar ki, borsa batacak. Batacak borsaya kimse yatırır mı? Yatırmaz. E batacak ben sana söylüyorum. Dünyanın borsası batacak yani. Dünyanın borsası batacak. Hiçbir yerine yatırımda kar var mı? Yok. Ya hocam tamam da biz ev almayalım mı? Ya ben sana onu mu diyorum? Onu mu diyorum şimdi sana? Tabii ki ev al, kiradan kurtul. Borçtan kurtul. Başını sokacak bir yuvan olsun. Dünyada mekan, ahirette iman demiş. Doğru demiş. Ama sen vakitlerini nereye yatırıyorsun? Zamanlarını nereye harcıyorsun? Bir dairem var, bir daire daha alma. Uğraşacağın vakitte, bir cüz Kur'an okusan, yüz kere Sübhanallahülehamdülillah desen, efendim, oruç tutsan vesaire, hem dünyanı kazandın hem ahiretini kazandın. Şimdi neye ümit bağlamak lazım? Ahirete ümit bağlamak lazım. Sonsuz hayata göz dikmek lazım. Hiç elden çıkmayacak nimetlere gönül bağlamak lazım. Çünkü buradaki zevklerin hepsi bitici gidici. En şeyleri yemek, şuradan geçene kadar şuradan geçtikten sonra aşağı yük olmaya başlıyor nasıl çıkartacağım diye artık adam düşünmeye başlıyor efendim dünyanın en büyük lezzeti diyelim cima cima'nın doruk noktası diyelim saniyeler saniye dakika saniyelerle geldi geçiyor peki düşün ki bir cennet var boğazından yerken aldığın lezzet ebediyen burada kalıyor İkincideki lezzet o da üstüne ilave kalıyor. Üçüncüdeki lezzet yine üstüne ilave. Kalıyor. Adam lezzetten çatlar. Eğer ahiretteki lezzetler dünyada tattırılacak olsa insanlar ölür diyor. Dayanamaz, amel edemez. Mesela cimada bile öyle bir lezzet oluyor ki o lezzet cennettendir. Dünyada bir numune verilmiştir. Çünkü cennette o lezzet sürekli var. Bir cimal lezzeti ebedi bitmiyor. Diğerleri ona ilave ilave ilave ilave. E dünyada ilavenin bir dozu var. Dozunu kaçırttın mı tak adam kalpten gitti. Değil mi? Adam kalpten gitti ne oldu? Bilmem ne hapı içmiş. Takviye makviye derken adam gitti. Allah rahmet eylesin helalına takviyeyse Allah kabul eylesin. Haramına ise azabına takviye. Bas gaza gitsin. Ondan sonra cehennemde fole öyle kaynamıyor. Doğal yanmıyor işte böyle. Haplar lan, zinallar lan cehennem tutuşu. Evet. Ne gülüyorsun? Herkesin başına gelen işler. Ama helalında tamam. Ben bir şey demiyorum. Helalda, cennette köşk bile var. Harama suyunu dökmediğin için, hadis-i şerifler bile var. Bunda sorun yok. Zaten ne zaman televizyona çıksan bu konuları soruyorlar. Başka konu yok. Sanki cehenneme gitme ihtimali hiç yokmuş gibi sırf cennetteki lezzetleri soruyor. Ya sen cehenneme gitme ihtimalini bir konuşsana. Lezzet varsa zaten orada duruyor. Sen bir tehlikeyi atlat bakalım ya. Daha tehlikeyi atlatmamışsın. Keyfinin hesabını ne yapıyorsun? İşte varsayımcı insanlar böyle. Kimisi alay etmeye, kimisi haşa, inkar etmeye. Allah muhafaza biz iman ediyoruz bunlara. Ayet hadisler haktır ve gerçektir. Hepsi önümüze gelecektir. Ama şimdi biz neye ümit bağlayalım? Neye bel bağlayalım? Neye hazırlık yapalım, nereye yatırım yapalım, saatleri, ömürleri, vakitleri, malları, paraları nereye sarf edelim? Hayır yok mu, hasenat yok mu, fakir yok mu, fukara yok mu, bu kadar hizmet yok mu, millet cehenneme gidiyor, bunlar nasıl Müslüman edilecek? Bu parasız olacak işler değil. Müslümanlar malıyla, canıyla cihat etmeseler, hicret etmeselerdi gelir miydi bu din bize kadar? Bak hicri yılbaşı diyorsun, bunun manası nedir? Şimdi ben size, sevap bakımından en hayırlı, karşılık bakımından çok hayırlı, emel bakımından, ümit bağlamak bakımından çok hayırlı, sevap ve mükafatlardan bahsedeceğim. Müsaadenizle. Amel ederseniz, siz de ben de kazanırız. Amel etmezseniz, ben yine zararım yok. Ben anlatmakla mükellefim. Allah'ım bana da amel etmeyi nasip eylesin. Ben amel etmeye merak bir adamım. Yani bu dediklerimi... Allah'ımın izniyle yapmayı seven ve saatimi vaktimi ona göre kollayan bu hele ki senelik dualar ve zikirler senede bir kere gelen şeyler bunlar ee, bazı gün insan hasta olur bir birdini geciktirir yapamayabilir kaza eder ama bunlar senede bir kere olduğu için çok önemli meseleler kısa kısa temas edelim vaktim de çok uzun yarın da 3 programa iştirak edeceğim sabahtan beri 13'ün rahatsızlıklarım da var Dün gece de çalıştık, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in anne babasının kurtuluş olduğu olduğuna dair kitap hazırlıyorum. İşte Mevlid ayına yetiştireceğim adağım var, iki senedir hapisten yapamadık, bu sene o adamı yerine getireyim. Mevlid'de her sene bir adağım var, bir kitap, ona da gayret et ediyoruz, ettik. Onun için vakitler nakit, ancak ilimle dolarsa, ilimle geçerse bu zayiat değil. İlimsiz, amelsiz geçen vakitler zayiat ancak buna kuvvet olsun diye uyursun yersin, o başka, o ibadete kuvvet sayıldığından o da ibadete dahil olur. ve bunun dışında eğlenceler, hahihiler bize gelmez, çünkü bizim vaktimiz yok, biz ahiret yolcusuyuz, biz her an gidebiliriz, vaktimizde belirtilmemiş, bildirilmemiş, her dakika hazır olun buyrulunmuş, onun için biz şimdiden tedarik görmeliyiz, hazırlığımızı yapmalıyız, bavulumuz her zaman kenarda hazır ve Ezrail aleyhisselam çıksa gelse hadi gidiyoruz ya nerede kaldın geç kaldın ben çoktan seni bekliyordum diyecek bahtiyarlardan olmalıyız inşallah şimdi hadis-i şeriflerle rivatlerle söyleyelim evvela sene sonu duası ne zaman okunacak sene sonu yarın ikindi namazından sonra Güneş batmadan evvel ne duamız var? Sene sonu duamız var. Ondan sonra... Sene başı duamız var. Sene başı duamız ne zaman okunacak? Yarın... Güneş battıktan sonra... Başlıyor... Ama ertesi günde... Yani... Ne oluyor? Pazartesine de... Sarkabilir. Pazartesi de çünkü Muharrem'in... Biridir... Hicri başıdır. Dolayısıyla o günde okunabiliyor. Bu dualar üçer kere okunuyor. Burada Tirmizi'den bir hadis-i şerifle e, mevzuya giriyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İki tane melek, "Amin hafizayn yarfaanu 'abdi Teala." Teala fi khayran ve fi khayran. İki melek herkesin amellerini yazıyor. Sonra o yazıyı adam yattığı zaman faaliyetten bittiği zaman Mevla'nın huzuruna çıkarıyor. Mevla mekandan münezzeh. Ama Mevla'nın gösterdiği divanlar, dosyalar gökte. Çünkü meleklerin mekanları var. Mevla'nın mekanı yok. O divana arz ediliyor. Rabbimiz buyuruyor. Bakın bakalım bu adamın defterinin sabah ilk kalktığındaki sözü ne olmuş? Diyorlar ki Ya Rabbi Bismillah demiş kalkmış. Elhamdülillah demiş. La ilahe illallah demiş. Veya duaları var. Elhamdülillah lizehiyana bademâma tenâ ve lehîn Diri yani uyanma duasını yapmış. Sünnet odur. Veya ne yapmış? Kalkar kalkmaz sabah namazına veya teheccüd namazına abdese gitmiş. Abdeste zaten ahuz besmele. Hayır, salih amel. İlk ne yapmış diyor Rabbim? Mevla biliyor ama soruyor. Diyorlar ki ya Rabbi Allah demiş, Bismillah demiş, abdest almış. Tamam. Peki, defterin sonunda her gün, her gün, defterin sonuna bakın, son ne yapmış? Son. Son ne yapmış? Karıyla kavga mı etmiş de yatmış, yatakta mı dövüşmüşler, etmişler, kıybet dedikodu mu etmişler, birbirini milletimi çekmişler, son uyurken bu adam ne yapmış? Veya kumanda elinde, filmin başında böyle gitmiş, dizinin yarısında gitmiş. Gece sabaha kadar film çeyrediyor, uyumuş orada. Melekler de ne diyecek yani? Ya Rabbi bilmem ne dizisi seyrediyor. Mevla ne yapsın bu adama ya? Başında ne buldunuz? Deyler Bismillah. Sonunda ne buldunuz? Diyecekler ki, Estağfurullah Aleyhazim, Elledi üç kere okumuş, yatmadan evvel dualarım kitabı dolu, şu dua okumuş. Bismillah konuş, Bismillahüme ehya ve muhitbis. Bu başka bir dua. Bismillahüme ehya ve muhitbis. Bismillahüme ehya ve muhitbis. Bismillahüme ehya ve muhitbis. Bismillahüme ehya ve muhitbis. Bismillahüme ehya ve muhitbis. Hoca bu uzunmuş ya. Kısasını vereyim. Üç kere. Sünnet dolu dolu dolu. Resulullah sanki. Hiç uyumamış mübarek ya. Bir bakıyorsun yatma duaları. Zaten onları okursan kalkma saati geliyor. <gülüyor> bir şey anlamadım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şey anlamadım. Ne bereketli bir ömürmüş ya. Ne bereket. Bize 8 saat uyuyor adam yetmiyor ya. Bugün de uykusuz kaldım diyor. 7 saat uyudum. E yani. 7 saatte uykusuz kaldır mı ya? neyse başında besmele ile başlamış, sonunda istiğfarla Mevla buyuruyor ki üşüdüküm ya melâket enni kad gaförtü lehu ma beyni tarafez sahife sizi de şahit tutuyorum ey meleklerim bu adamın amel defterinin başı ile sonu arasında neler yapmış neler yapmamış başı sonu hayır olduğu için aradakileri sildim diye. aradakiler de çok yani aradakiler Bizim de bir aradakiler çok arada değil yani. Öyle iki tost bir sandviç, iki köfte, sandviç, şey iki ekmek arası değil yani. Bizim o aradakiler de var ya, biz üf! Vay abi sıralarız yani. Ama diyor ki başı sonu hayırsa diyor, araları sildim diyor. ya yani. Şimdi bu, bir günlüğü konuşuyoruz. Ben sizin gibi uyanık cemaatlara bir senelik sildirmeyi öğretiyorum. yani burada çok daha karımız var ama biz her dakika silgeçler çalışsın bizim yani bizim yağmur öyle yağ yok yani silgeç yetişmiyor yani çünkü bizim silgeç biraz durdu mu camın önü kapanır biz vururuz bir yere biz de devamlı estağfurullah diye diye gezeceğiz yani ne estağfurullah diyeceğiz adam karıya bakarken estağfurullah çekiyor ulan hem bakıyorsun biraz da gözünü kapattı estağfurullah çekilir mi arama bakarken yani bari baktıktan sonra estağfurullah çek. bakarken niye çekiyorsun yani hepten Allah'la dalga mı geçiyor her gibi şeydir? Değil mi şimdi yani? Bir günahın peşine bir istiğfar anladık. E günahın ortasında istiğfar oluyor. Bir ilginç bir millet var. Mı? Pelesenk gibi alışmışlar. Tevbe estağfurullah. Bir de şimdi onu şey yaparken de hem harama bakıyor hem tevbe estağfurullah. Yani saçma saçma hareketler. Bizim millete mahsus işler. Şimdi yarın ikindiden sonra Lale Gül dergisi bu dergi değil, bu kitaptır. Bunun bir aylığında, bir senelik başka kitaplarda yazılmayacak kadar ilim yazıyorum ben. Ve ben başka dergilere benzemez. Ben de öyle legal uga yok. İlim, ilim ilim. Çünkü bizim işimiz bu. Biz burada başka işler yapamayız. Yani size bir şey vereceğiz de ha. Zaten siz öbür, her türlü şey var. İmkan, haber. Biz ne yapalım haberi? Şu ölmüş, şu kalmış onlar. Her tar yerden alacağınız haberler. Bunları yazmıyor kimse. Biz bunları yazıyoruz. 70. sayfa. Sene sonu duası. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu teala diye başlıyor. Artık Arapçası var. Altında Arapça bilmeyen için Türkçesi var. Ya Rabbi bu sene ne yaptıysam, ben unuttuysam, sen unutmadın zaten. Sen bana bu kadar gücün var iken azap etmedin, mühlet verdin. Ben bin kere batırılmayı hak ettim. Sen beni yine yaşattın, var ettin. Söylüyor, söylüyor, söylüyor, söylüyor, Biraz da duanın usulü var tabi. Bunlar hep hadis-i şerif ve büyüklerden geldiği için. Anladın mı? Manalar çok önemli. Derin düşündürücü yani. Ondan sonra üç kere bu duayı okuyoruz. Yarın ikindiden sonra, akşamdan evvel. Şeytanda hepimizin başında bir şeytan var mı? Kendimize özel şeytanımız var mı? He? Nasıl ki herkesin kendine özel iki yazıcı meleği var mı? O iki yazıcının dışında da Kaç? 160 tane melek var. 360 melek rivatı var. Fakat her birimizin başında da özel şeytan var mı? Ya olmaz mı? Melek olur da şeytan olmaz mı? Mevla iki gücü birden yaratmış. Hayır gücü, şer gücü. <gülüyor> Adam yatarken bir melek gelir bir şeytan gelir diyor hadis-i şerif. Melek der ki hayırla bitir. Bir zikir yap da uyu. Şeytan da der ki bir film seyret de uyu. Adam diyor kalkar. Uyanınca melek gelir şeytan gelir. Melekler iftah bir hayır. Bir hayırla başla. Bir besmele çek. Bir Allah der. Şeytan o anda uyanır uyanmaz. Yatakta böyle. Ta gözlerini uğuşturuyorsun. Oturmuşsun böyle. Şeytan ne der? bir bişer. Ya hazır böyle şey yaptın. şiftayı bir günahla başlat. Bir karıyla kavga et çocuğa bağır, ona söv kalkar kalkmaz, giriş bir şer yap veya gazete, bu gazetelerin çoğunda zaten, çoğunda hayır haber adam böyle hemen gazeteyi açıyor yolda da eve gidene kadar sabretmiyor, direğe vuruyor böyle bakarken, ulan git evde okursun falan, çok önemli şerle başlat diyor şeytan onun için bu kuvvetler devamlı mevcut. Sen ne yapacaksın? Bu duayı okuyorsun yarın ikinden sonra. Şeytan da senin şeytanın ne diyor? Eyvah diyor. Ey ay diyor. Ölüm neredesin? Gel diyor. Vaktin geldi. Çoktan geçti diyor. Ben mahvolayım beliyor. Allah belamı versin diyor. Şeytan. Niye? Bir senedir uğraştım diyor, şu adama ne günahlar yaptım. Hiç hesap etmedim bu duayı okuyacağını diyor. Bir senenin sonunu kapattı defteri, bizim boşuna zahmetlerimizi boşuna heba etti diyor. Yazıklar olsun diyor bize ya. Şimdi yarın iblisi böyle bir dedirteceğiz mi inşallah? Hadi bakalım. Ondan sonra saadet duası. Bu 71. sayfede bu biraz vakit ister. Öbürü kısadır üç kere okunuyor. Bunu okuyabilirseniz okuyun. Bu da 21 kere okunuyor. Saadet duası. Ee, adı öyle geçiyor kitaplarımızda. Bu duanın manasını da yazdım. Çok muazzam bir dua, manevi bir dua. Tarikat ehlinin okumasında çok fayda var. Tasavvufa girenlerin, intisap edenlerin... Tarikat dersi yapanların manevi mesafelerdeki ilerlemelerini anlamaları bakımından sene sonunda bu duayı yapanların zuhuratı keşfi açılıyor. Manevi mertebeleri onlara gösteriliyor. Ya uyurken uykuda gösterilir, bazısı uykuyla uyanıklık arasında manevi hallerinin eriştiği noktalar gösterilecektir diyor. Tabi bir noktamız varsa gösterilecek yani ama sıfır ve sıfırın altı için gösterge yok yani nereyi gösterecek yani zaten uçuşa geçmedi ki. Kilometre çalışmıyor. Neyi gösterecek yani? Ondan sonra, yarın akşam namazından sonra başlamak üzere, en mühim dua sene başı duası. Yeni yıl Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin. Ve ala Başlıyor. Ey Allah, sen ebedisin, kadimsin, haysın, kerimsin. Seneler geçer. Sen geçmezsin. Her şey döner, sen dönmezsin. Bu sene, yeni bir sene, şeytan-ı racimden korunmak istiyorum. Bu sene nefsi emmareye karşı destek ve yardım bekliyorum. Sana yaklaştıracak amellere kuvvet istiyorum. Ya Kerim diyor, güzel bir, me'thur bir dua. Eserde devari olmuş. Bu duayı üç kere okuyorsun. Yarın akşamdan sonra başlıyor, gündüz de okunabilir. Gece oku üç kere, kısa. Üç satır. Gündüz yine oku. Yine oku. Bir, bir gün ya. Bu duayı da okuduğu zaman, şimdi şeytan dün zaten evvelsi gün ne yapıyor? Allah belamı versin diye kendine beddua ediyor. Bu duayı da okuyan için ne diyor? Hey diyor iblisler. Zürriyetine söylüyor. Bizim diyor bu adamdan ümidimiz kesildi, iki melek buna görevlendi. Sırf iki meleğin işi biz vesvese vermeye yaklaştığımız zaman melekler bizi tepeleyecek. Biz melekle baş edemeyiz, boşuna buna masraf etmeyelim değmez diyor. Biz dolu bu kadar dua mua bilmeyen adam var, boş alanda çalışalım diyor yani. Bu korumalar aldı diyor bizden. Korumalı adamla niye uğraşalım diyor. Anladın? Lazım mı size iki koruma? He? İki melek olsa da bir sene boyunca şeytanı savuştursa başımızdan, devamlı vesvese hortumunu sokmuş, hiç çıkartmıyor. Bu ne belaya kaldık ya, içimiz çıfıt çarşısına döndü be. Kalbimizden geçmeyen pislik yok. İşte, duasız seneye girdiğin için, zikirsiz başladığın için, İnşallah yarının duası tamam. Öbür gün dua, bu hangi sayfada? 72 sene başı doğozu 72. Şimdi oruçlar. Yarınki gün oruç tutarsa. birinci günde oruç tutarsa yani pazar pazardı. Ya hoca ben yarın da kahvaltıya davetliyim ya. <gülüyor> <gülüyor> e ne yapalım ya? İşte şimdi ben ne yapayım be kardeşim randevu verirken takvime baksaydın da. Hiç sene sonu sene başı bir şey bilmiyor musun sen? Anca ikramiyeyi biliyorsun sene sonu ikramiye, sene başı. Niye ameli salih bilmiyorsun? Ha yarın orucu farz değil. Vacip değil, tutmayabilirsin. Ama diyor Zülitçe'nin sonunu tutarsa, Muharrem'in de birini tutarsa, fakat hatem senetel sanet el-maaziye geçen seneyi oruçla bitirmiş olur ve tekbelet senet kabilete bi gelen seneyi de oruçla karşılamış olur. Allah Teala da buyurur ki 50 senelik günahın olsa hepsini affettim. Zaten 50 senelik günah olmak için 62 yaşında falan olman lazım. Yani 62 yaşından geriyi de sildiriyor yani. Böyle de bir güzelliği var. Nasip olursa tutabilirseniz tutun. Ama en daha önemlisi hangisi? Pazartesi daha önemli. Çünkü pazartesi hem kuvvetli sünnet zaten hem de Muharrem'e girdiği için. Eftalus Bade Ramazan Şehrullah Muharrem. Ramazan ayından sonra oruçların en üstünü Muharrem ayının orucudur. Hadis-i şerif Bukhari'dir. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gece teheccüd namazıdır. Hadis-i şerifte böyle buyuruyor. Şimdi Muharrem ayının vazifeleri. Lazım mı vazifeler? He? Vazifemizi bilelim mi bilmeyelim işin? E ne iş yapacağız lan? Niye geldin bu dünyaya? Bilenden al haberi. Sen ne soruyorsun ona buna? Ben çok boş vaktim var. Nelerle meşgul olayım? O da ona diyor ki, efendim iğne oyası yap. İğne oyası yine iyi bir iş çıkarıyor. Diyor ki, yoko yap. Yoko <gülüyor> ne? Hiç bilinmedi ki, rabıta yap demiyor da yoko yap diyor. Yok, yok o nasıl bir şey, böyle şey kendini, bir şeyler düşünüyorsun, motive ediyorsun, o yandan, bu yandan, gelen giden hayırlı olsun yani. Cinler, şeytanlar, cirit atar. Çünkü neden? Ayette yok, hadiste yok. Bu şeytanın oyunları bunlar. Adama demiyor ki iki rekat namaz kıl. Git abdest al. Senin kaza namazın var mı? Sen ilmi halini biliyor musun? Ehli sünnet itikadını tasfiye ettin mi? Kabirdeki suallerin cevabın hazır mı? Git diyor yoga yap. E çünkü o ciddi sorduğu adam ondan cahil. Sen kime fes'elu ehle zikri zikir ehline sorun diyor Kur'an. Bilenlere sorun diyor. <gülüyor> Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne demek? Allah'ı bilenlere sorun. Allah'ı bilmeyene niye soruyorsun sen? Sorarsan bu dünyaya kardeşim yemeği içmeye geldik diyor. Ye iç yatmana bak diyor. Kur'an ne diyor? Cinleri insanları ancak beni bilsinler ve bana kulluk etsinler için yarattım diyor Hazreti Allah Celle Şahin. O zaman işte işte. Evet Muharrem ayının hilalini gördüğünüz zaman ne diyeceksiniz? Bu hadis-i şerif sayfa 73'te. Merhaben ne zaman? Yarın, akşam namazından sonra denilebilir. Gökteki ay birkaç gün görülmez. Zaten şimdi kıştır, havalar bulutludur, dumanlıdır. Dolayısıyla sen ayı onunda görürsen, duayı 10'unda okuma yani. Muharrem'in başında. Merhaben bis senetil cedideti veşşehiril cedid. Yeni yıla merhaba, yeni aya merhaba, yeni güne merhaba, yeni saate merhaba. Merhaben bil katibi ve şehid Yazıcı meleğime merhaba. Senenin yeni görevlisine merhaba. Şahidime merhaba. Aman ya Rabbim şu duaya bak ya. Üktü fî sahifetî. Benim sayfama yazın bakalım. Sifte açılıyor defterim. İlk yazım şu olsun. Yazdırın bakalım. Yarın akşamdan sonra. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve la şerike Ve eşhedü enne Muhammeden ve resulü. <gülüyor> ve cennete hak. Ve enne nâra hak. وَاَنَّ السَّعَةَ اَتَيْتُ لَا fiha, فِيهَا وَاَنَّ اللّٰهَ اَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ Nasıl? Mevzuya bak. Meleklere sipariş veriyor. Defterimin başına yaz bakayım diyor. Sen yaz dersen melek yazmaz mı? İşte ya. Bunu okumadan yeni yıla girilir mi ya? Aman arkadaşlar aman. 73'ün sahipede. Muharrem'in ilk günü yapılacaklar. Burada yazılmış vel fecri, sabaha yemin ederim diyor, hangi sabaha diyor, i̇bn Abbas diyor ki Muharrem'in ilk gününün sabahı, yeni yılın sabahına yemin ediyor Kur'an'daki fecir suresi anladın mı? pazartesinin sabahına yemin ediyor o özel bir sabah ondan sonra Muharrem'in ilk günü işte 360 ahetel kürsi okursa besmelelerle beraber ondan sonra bir duası var Allah'ım ya muhavvüle lahval diye iki satır bu 73'te bu duayı da okursa bir sene boyunca istemediği hiçbir şey başına gelmeyecek evliyaullah denenmiş bulunmuştur diyorlar o duada burada Muharrem'in ilk günü okunuyor ondan sonra daha burada var bir kağıda işte e, 113 besmele yazarsa Arapça üzerinde taşırsa ömrü boyu o kağıt oldukça bela gelmez Muharrem'in birinde yani pazartesi günde. Muharrem ayının namazları ilk gece yani yarın akşamdan sonra kılınacak namaz işte tarifi yapılmıştır. Bu namazı kılarsa, duasını yaparsa Allahu Teala okuluyla kendi arasında bulunan özel gizli bütün günahları bağışlar. Amellerini kabul eder ve şeytan ondan ümidi keser. Yine bir namazı var. Üç selamla altı rekatta kılınıyor. İki iki. Tarifi var. 74'te dörtte. Peşinden tesbih var. Yirmi üç kere okunuyor. Sübhanel melikil kuddüsü buhun kuddüsü Rabbine ya Rabbul, melak ediyor ruh. Yirmi üç kere. Namazda altı rekat. Çok kolay. Bu namazı kılarsa diyor, o senenin sonuna kadar rızık ve geçim hususunda sıkıntı çekmeyecek garantisi var. Bak hepiniz geçim derdindesiniz, hep borçtan sıkıntıdasınız, hep geçinemiyoruz bu Efendi diye şikayet geliyor yani. Bu namazı mutlaka kılın. Muharrem'in ilk gecesi, yani yarın gece. Üç numaralı bu. Üç tane namaz tarifi var burada. Üç namaz tarifi var, bu üç numaralı olan namazdan. Muharrem'in ilk günü namazları. Efendim, yani pazartesi günü bir namaz var. Bu mübarek namaz, 2 rekat, sonra duası var, o da 74'te, bu duayı yaparsa allah Teala nefsine karşı ona yardım eder, o kişiyi işlerinde muvaffak kılar, razı olduğu işlere ulaştırır, her yapacağı işte bir sene ona kolaylık nasip eder. Ondan sonra efendim, Muharrem-i Şerif'in oruçları, biliyorsunuz Pazar, e, Cuma, Perşembe, Cuma, Cumartesi ne orucu var? Haram ay orucu var. Her e, haram ay Muharrem'le bitiyor. Bir daha ne zaman kadar haram ay yok? Recep'e kadar haram ay yok. Perşembe Cuma Cumartesi 900 sene ibadet sevabı var. 3 gün peş peşe sonra Muharrem ayı boyunca. Fakat Muharrem'den tek gün bir e, tek gün bile tutsa 30 güne tekabül eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan sonra başka oruç soruyorsanız illa da Muharrem'i tutun. Allah'ın ayıdır. Buyuruyorlar. İlk e, ilk cuma 8 Kasım'a geliyor. 8 Kasım cuma uğursuzsa, uverolema tekademi diye bir geçmiş bütün günahları bağışlanır. 10 günü tümünü tutsa, 3 tane 10 gün var demiştim. Bu 3. 10 gün. Hangi 10 gün bu? Ramazan'ın son 10 günü, Züliccen'in ilk 10 günü, Muharrem'in ilk 10 günü. Yani ne gün başlıyor? Pazartesi başlıyor. Ne gün bitiyor? Aşure günü bitiyor. Aşure günü ne güne geliyor? 13 13 kasım mı? Evet, burada o da var. Aşure günü, yani on gün sonra, on, üçüne kadar, on gün tutarsa, yani üçünde başlıyor oruca, en yüce firdevs cennetlerine varis kılınacaktır, diyor. Bu on günün orucu firdevsi kazandırır. Ya, firdevs kolay kazanılmıyor, Rabbim buyuruyor, Estaizu billah bismillah, اُلَاٰيْكَ هُمُ الْوَارِثُونَ اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَهُمْ fiha خَالِدُونَ İşte bu kulların varis olacaklar, babasından kalmış gibi mirasa konacaklar, taş taşımadan, tuğla koymadan, her tarafı altın gümüş tuğlalardan, köşklerden, saraylardan donanmış, Cennetine en ala en gözde, en güzide, en yüksek pınarların fışkırdığı, gözelerin efendim e, çıktığı firdevs cennetine sahip olacaklar. Onlar orada ebedi duracaklar. On gün oruç var. Yani tutabilenler için, Allah kabul ekarin eylesin, Eşşitâ ganîmetül mü'min, kış mü'minin ganimetidir. Hadis-i şerifini tekrar ediyoruz. Dâleleyl-ufe geceler uzun olur, teheccüde kalkmak kolay olur. Günler kısa olur. Oruç tutmak kolay olur. Havalar da serin. İftar kaçta? Beşte ya. He? İftar beş, on gece. Artık çocuk da oruç tutar ya. Ne var? İşte hocam ben tamam da sigara başıma vuruyor. Yoksa yemekten sorunum yok. Beş gün tutarım. Hareketlere bak hareketlere. Ha. Ya zaten Sevdiğin canının çektiği bir şey olacak da onu Allah için içmeyeceksin, keseceksin de, oruç olacak da. Öbür türlü oruç olmaz ki zaten karnım acıkmadı, oruç tutayım. Öyle oruç mu olur? Bir şeyleri seveceksin, bir şeyleri arayacaksın, bir şeyler seni çekecek. Ama sen oruçluyum Allah için diyeceğinde. de, o zaman oruç olur zaten. Öbür türlü canım bir şey çekmiyorsa zaten, bitkisel hayata gir. Hep oruçlusun zaten. Ne olacak? İş mi yani? Evet efendim, şimdi gelelim. Önümüzde ne var? Aşura günü var. Bunun da mübarek tarihini koymamış mı buraya? 13 herhalde ben. He 13'ü tamam. 13 hangi güne geliyor? Çarşambaya geliyor. Salıyı, çarşambaya bağlayan gece ne gecesi? Aşura gecesi. Aman ya Rabbi. Yani 12'yi, 13'e bağlayan gece. Menahiyalen te Ashura, Allah maşa. gecesini ibadetle geçireni Allah dilediği kadar abad eder diyor. Allah'ın dilemesi sonsuz. Dilediği kadar abad eder. Sonsuz bir ihya var. Bütün peygamberler sıkıntılardan ne zaman kurtuldu? Aşura günü kurtuldu. 13'ün 13 çok önemli. O günün orucu da oruçların Ramazan'dan sonra en önemlisi hayvanlar bile karıncalara diyor ufaladım diyor. Tabiinden bizzat karıncalar yemedi diyor aşure günleri. Allah, Allah. Biliyorsunuz bir ceylan e, tuzağa düşmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki geldi orada ceylan dedik ya Resulallah. Ben dedi çocuklarımı emziremeden düştüm şeye çocuklarım beni bekliyor bari onları emzireyim dedi. Bu adam bana müsaade etsin. Dedi sallallahu aleyhi ve sellem dedi, buna bir müsaade etsen gitsen gel Dedi ne kadar da gelir. Dedi ki bugün aşure günüdür dedi gündüz emziremeyiz akşamdan sonra gelebilirim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu nasıl yapalım adam dedi böyle bir ceylanı ben ne yapayım dedi bunu sana hediye ettim dedi ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu tabi saldı ceylanlar bile teşeffa azabü bir efsahı kelam diyor delaili hayratta bile ya ceylan en fasih kelam ile şefaat dilendi diyor bunlar çok tabi rivayetler dolu ama biz aşure günündeyiz diyor. Bizim millet ne aşure, ancak aşure çorbası. Aşure çorbasını da on gün sonra pişiriyorlar. Bizim millet ya on gün evvel şey aşurenin gününde pişir, gününde. Nuh Aleyhisselam ne yaptı? Bunda Nuh Aleyhisselam'ı, işte yazdık bazı şeyleri. Nuh Aleyhisselam'la ilgili de güzel bir şeyler yazdık, okuyun inşallah. Bu kimin? Nuh Aleyhisselam'ın gemisiydi tasvir edeyim. Cudi Dağı'na ne gün kondu? Aşure günü. Aşure günü zalim kavim, Kafirler ne oldu? Tufanda gark oldu. Allah bu aşurede de zalimleri kahreylesin. Kafirleri gark eylesin. Allah eli sünnetin üzerindeki zulümleri ref eylesin. Amin. Suriye'yi kurtarsın bir an evvel. Mısır'ı kurtarsın Allah. Im. Ne kadar zalim zorba cep var kafir. Var ise Allah'ım. Aşure gününde dostlarını helas eylesin. Düşmanlarını helak eylesin. Amin. Aşureye dikkat edin. Bütün peygamberlerin kurtuluş gününde bize de bir ışık yanacak. Bir de çarşamba günü, çarşamba günü ne var? İkindiye yakın kabul saati var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 25 gün hendekte dua dua sıkıntı bitmedi. Fetih mescidinde çarşamba günü ikindiye yakın bir dua etti. Bir rüzgar hepsinin çadırları alabor oldu. Def oldu müşrikler geri döndü. Yahudiler Kurayz da geri döndü. Ha, onun için aşure bu sefer neye çattı çarşambaya çattı çarşambada ne var çarşamba uğursuzluğu devam eden gün diyor hadis-i şerif niçin at kavminin rüzgarı çarşamba başladı çarşamba bitti yedi günde onları dümdüz etti çarşambada sır var çarşamba kafirler için çok uğursuzdur zalimler için çok uğursuzdur bizler için çok uğurludur Anladın? Şimdi çarşambaya da geldi bedduaları 12'den tutturalım inşallah. Zalimler helak olsun. Müslümanlar mahvoldu çoluk çocuk ya. Milyonlarca insan muhacir oldu. Aç açık perişan. Perişan oldu ehli sünnet ya. Evet. Ehli sünnet dışı fırkalar. Helak olsun. Helak olsun. Ne zalimlik ediyorlar. Kafirlerle birleşiyorlar. Ehli sünneti kesiyorlar. Ne zalimlik ya. Görüyorsunuz ben size anlatıyordum. Şimdi yaşıyorsunuz işte. Diyordum bu şia böyledir. Bunlar efendim, adam bahsediyor. Kendisi her yeri Kerbela yapmış. Hz. Hüseyin Efendimiz'i şehit eden zalimlerin Yezide lanet ediyor. E sen niye Yezidlik yapıyorsun? Sen niye Yezidlik yapıyorsun? Suriye'deki Müslümanları kesiyorsun. Niye birleşiyorsun? Yani acayip bir mesele bu. Bu Şia'nın meselesi acayip bir mesele. Ta o Şah İsmail döneminden... Şah İsmail Portekizlilerle birleşiyor. Portekizlileri davet ediyor. eli sünneti keselim diye. Portekiz gavurunu davet etti Şah İsmail ya. eli sünneti kesme küçüğü. Aynı şecere devam ediyor yani. Bu olur mu ya? Müslümanım diyorsun. Müslümana el kaldırılır mı ya? Nasıl Müslümansın sen? Çoluk çocuk sabirleri kimyasal silahlar, bombalar yağdırıyorsun? Kaç milyon gitti muhacir ol. Filistin öyle perişan halde. Irak öyle perişan halde. Onun aşure günü çok dua tutturacağız inşallah. Ben sizden ümitliyim. İçinizde cevherler var. İhlaslı mübarekler var. Herkes benim gibi geveze değil. dır konuşmuyor. Susup susup oturanlar var. Allah ile arayı bulanlar var. Özel görüşenler var. Gece teheccüd saatinde okları 12'ye isabet ettirenler var. Cibbeli hoca konuşur. Sen benim dediğimle amel etmeye bak. Bana bakma sen. Bana bakma, bana da dua et. Bana da dua et. Ama dediklerim doğrudur, hiç yanlış demem. Allah'ımın izniyle. Şimdi aşura günü nasıl bir gündür? Sayfa 76'dan okursunuz inşallah. Neler yazdım, ne hadis-i şerifler ilk olarak yazdım. Bu mübarek gün. Aşure günü oruç tutana Allah on bin melek sevabı verir. Aşure günü oruçturana Allah on bin hacı ve on bin ömre yapan sevabı verir. 10 bin şehit sevabı verir. Allah Allah. Ne hadis-i şerifler var. allah Teala gökleri yerleri aşure günü yarat. Dağları aşure günü, yıldızları, levh-i mahfuzu, kalemi, Adem aleyhisselamı, Havva annemizi hep aşure günü yarat. Onları cennete aşure günü girdirdi. İbrahim Aleyhisselam aşure günü doğdu. Nemrut'un ateşinden aşure günü kurtuldu. İsmail Aleyhisselam aşure günü kurtuldu. Firavun aşure günü boğuldu. İdris Aleyhisselam aşure günü göğe kaldırıldı. Eyyub Aleyhisselam hastalığı aşure günü açıldı. Adem Aleyhisselam tevbesi yüz sene sonra Hindistan'dan geldi Arafat'a. Aşure günü kabul oldu. Davud Aleyhisselam aşure günü mağfiret oldu. Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü saltanatı elinden 40 gün çıktı. O mühür kimdeyse Süleyman odur lafı var ya... Mülkünü Allah Aşure günü adetti etti, İsa Aleyhisselam Aşure günü doğdu, Allah İsa Aleyhisselam Aşure günü göklere kaldırdı, neler neler neler İlk yağmur gökten Aşure günü damladı, ilk rahmet gökten Aşure günü nazil oldu, arş-ı Aşure günü halk oldu Cebrail Aleyhisselam, Mika Aleyhisselam bütün melek Aşure günü halk oldu, Mevla Teala arşın üzerine Aşure günü istiva buyurdu, tecelli buyurdu Bildiğin gibi bir şey değil. Şaşırdık kaldı sahabe ya. Dediler ya Resulullah bu neymiş ya. Muharrem'in onuna denk geliyor. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın tevbesinin kabulü. Nuh Aleyhisselam hakkında 77. sayfada yazdım. Bu mübarek yazıyı hazırladım. Ee, kitaplardan da biraz bir şeyler buldum, yazdım. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi hakkında. Binmesi hakkında vesaire bazı malumatlar. Sonra o hafta da Nuh Aleyhisselam'ı rüyamda gördüm. <gülüyor> kabrine diye giriyorum. Cizre'de kabri şerifini ziyarete gittim. Beyrut'ta da gitmiştim. Çok yerde gitmiştim. Makamları da var. Fakat tabi de kabrine giriyormuş gibi girdim. Bir de baktım böyle ranzada yatıyor. <gülüyor> Yatakta. Dedim, dedim sağ mıdır? Dediler sağdır. Allah Allah. Ondan sonra Nuh Selamla görüştüm bayağı. Bu iki bileğimde şeyler sarmışlar. Rüya işte, buralarımda yara var, elimde var ameliyat olduğumda. İki bileğimde bir şey yok ama. Baktı dedi, bunlar niye böyle olmuş dedi, o onları çıkarttı falan. Temizledi, bu tarafta kan oturmuş böyle. Allah'ın izniyle o hastalıkları, demek maraz, sıkıntı, düşmanlık ne varsa, onu da açtı, az daha kangren olacak böyle kan. Onu da temizledi mübarek. Nuh Aleyhisselam'da çok büyük iş var. Biz Nuh Aleyhisselam bizim neyimiz? ikinci babamız hepimiz Nuh Aleyhisselam'ın çocuğuyuz hepimiz öz be öz çocuğuyuz birinci babamız Adem Aleyhisselam ikinci babamız Nuh Aleyhisselam neden? çünkü gemide ancak onun nesli kaldı Sam, Ham, Yafet üç tane erkek oğlundan bütün bu dünya halkı sarısı, kırmızısı, siyahı, beyazı ikinci babamız o onun için o bizi düşünmez mi? siz de inşallah okuyun bunları tamam tamam yani Nuh Aleyhisselam'ın hatırı hakkı çok büyük. Allah Teala ona salavat eylesin, rahmat eylesin, berekat ulaştırsın. Evet, bizden haberdar eylesin, bize şefaatçi eylesin. Amin. Ondan sonra efendim, Yusuf Aleyhisselam babasından ne kadar sen ayrı kaldı? 40 sene. Ne zaman kavuştu? Aşure gününde kavuştu. Yani Allah bizi de ne ferahlıklara kavuşturacak inşallah. Burada çok fazilet yazdım. Bu faziletleri 76, 77, 78 okuyun. Aşure gününün orucu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara bile yedirmezmiş de, mübarek ağızlarına biraz hurma murma gibi bir şey tükürüğünü bırakırmış, tükürüğünden akşama kadar dururlar. Evvelce aşure orucu farz idi. Sonra Ramazan farz edilince aşure orucunun farziyeti, kalktı kuvvetli sünnet olarak kaldı. Ama sonunda Medine'ye geldi, baktı Yahudiler oruç tutuyor. Dedi ki bunlar ne orucu tutuyor? Dediler Musa Aleyhisselam'ın kurtuluş günü aşure. Firavun boğuldu. Firavun boğulunca Yahudiler kurtuldu ya İsrailoğlar. Dediler ki onlar onun için oruç tutuyor, kutlamak için. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Saat nereye gitti ya? <gülüyor> He? Ha? sabah kadar konuşursun öyle 9'a kala diye ben de devam ederim 920 kala. Sabah kadar konuşuruz. Ne olacak? Hocam sohbetin ortasında saatin fili bitti. Ana! Ben de bir saat konuşacağım dedim, daha yarıya gelmedik. Evet. Ne yapacağız? Siz bunu suikast mı yaptınız ne yapacağız? <gülüyor> Bana bak her dakika o fili kontrol edelim abisi. Bunlar fazla sohbet olsun mu istiyorlar, ne istiyorlar? Kaşınmayın ben sohbetten kork korkmam. Ama işimiz var. Yarın dolu tolum İnşallah aşure gününün oruçlarını da... Ben de diyorum bu akşam ne bereket ya. <gülüyor> konuş konuş 9'a 20 var. <gülüyor> Peki aşure gününde oruç tutmanın hükmü. Nedir aşure gününde oruç tutmanın hükmü? Yani sünnetliği nedir? Farziyeti kalkmıştır bunlar. Aşure gecesi yapılacaklar. iki rekat namaz. 360 ayetel kürsüden sonra 48 kere ayet-i kerime bunları yaparsanız çok muazzam tabii korumalar, bereketler, rızıklar şifalar bütün kötülüklerden bir sene kurtulursunuz bu da aşure gecesinin vazifelerinde sayfa 81 81'in sonu aşure gecesi yani 12'yi 13'e bağlayan gece benim sohbetim olacak inşallah ama bizim mescitte olur ama başka bir yerde de olsa da lale gülden Takip edin. İlanınız ona göre yaparız. Aşure gecesinin, ihyasının fazileti. Aşure gecesi ibadetle geçirirse, gündüzünü de oruca niyet ederse, öldüğü zaman nasıl öldüğünü bilmez, kendini cennette bulur. Geceyi ibadet, gündüz oruç. Ondan sonra efendim, gökte ne kadar melek var? Kaç milyar? Kaç trilyon? Kaç katır trilyon? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki gökte bir karış yer yok ki bir melek olmasın. Ya rükudadır ya secdededir ya kıyamdadır hep ibadet. Bir karış yok karış göklerde. Bir kimse aşure gecesini ibadetle geçirse gökte ibadet edenlerin tümünün ibadeti kadar yapmış olur. Aşure gecesi yazdım yazdım yazdım günlerce gecelerce uyumuyorum bunları hazırlıyorum size. Mübarek adamlar okuyun. Bu lalegül dergisi normal bir şey değil. ...ayınızı, gününüzü, gecenizi, duanızı, zikrinizi, yolunuzu, yönünüzü çiziyor... ...yapmayın etmeyin, bunu normal dergilerle bir tutmayın... Allah'tan razı olsun, Z haksızlık etmeyin bize... ...bizim yazdığımız ilimleri başka dergilerle bir tutarsanız... ...zulüm yapmış olursunuz, çünkü zulüm yersiz ve haksızlıktır. Bizim dergimiz ilim dergisidir, La Galuga dergisi değildir. Lale Gül dergisi bu farklı bir şey... Allah için okuyun, okutun, dağıtın yayın bir millet kurtulsun ya bu kadar ibadet sevap yazmıştık bir duaya okur kurtulur adam ya daha ne arıyorsun aşure gecesinin namazları aman ya Rabbi yüz rekat var çok da değil yani her rekatta bir fatiha, üç kulüvallah bence çok değil namazdan sonra 70 cumhanallahü yazıyor 70 salavat öldüğü zaman mezarı amber dolacak herkesin mezarı leş kokuyor senin mezarın amber kokacak ondan sonra aşure günü e, gecesinin namazları burada var kabre giren herkesin tüyleri dağılıyor bu namazı kıl, kılanın kabrinde tüy bile bozulmaz diyor Allah Allah kabirden kalktığı zaman yüzü dolunay gibi nurlu kalkar Kocasına götürülen, hazırlanan gelin gibi cennete götürülür. Bu da çok önemli bir namaz. Aşan ne mecuruat ediyor? Aşure gününün namazları. Çarşamba günü 13 Kasım çarşamba gusül abdesti alınıyor, yeni elbiseler giliniyor. İşte okunacaklar birinci maddede bu namaz zikrediliyor. İkinci maddede diğer bir namaz zikrediliyor. 4 rekat. Hoca ben de bu kolaymış ya. Kolaymış ama her rekatta bir Fatiha 15 beş kulu valla. sene geçmiş, 50 senede gelecek günahı afolur diyor. Allah Allah. Mele-i Ala'da nurdan bin tane minber kurulur, bin tane nurdan minber kendisi için hazırlanır. Ne büyük itibarı olacak ahirette. Abdülkadir Geylani Hazretleri rivayet ediyor. Evet aşure günü yine bir namaz. 84'te ya bunlar kılınır bir saat iki saatlik işler ya. Ebu er-Rıza derdavat ediyor. Aşure günü öğlen ikindi arası 40 rekat. Öğlenin arası 40 rekat yetiyor var. 40 rekat nedir? Sizin için 40 dakika şıp Her rekatta bir Fatiha, 10 ayet el Kürsi, 11 kulhu Allah, 5 felak nas. Selamdan sonra 70 istiğfar aman ya Rabbi. Firdevs cennetinde bir beyaz kubbe kubbenin içi nasıl biliyor musun? Bütün dünyanın kubbesi kadar. Dünyanın tavan var ya gök. O gök kadar kubbe. Gök kubbenin altında falan numaralar var ya şiirler, hikayeler. Ha i̇şte o cennette gök kubbe var. Aynı öyle sana bir dünyanın kubbesi. içinde yeşil zümrütten bir. Ya şu kadar zümrüt var. Şu kadar. Adam diyor yüz bin dolar, bir milyon dolar. Geçen bir zümrüt varmış şu kadar. Kafam kadar mı ne? On milyon dolar, yirmi nedir bu taş ya? Kaz çıksın dibinden ya bu ne ya ama bu nasıl bir zümrüt dünyanın 3 katı kadar zümrütten ev dünyanın 3 katı genişliği her tarafı zümrüt aman ya Rabbi olur mu vallahi var vallahi cennet var Kur'an sünnet söylüyor ya içindeniyor diyor nurdan bir taht tahtın kenarları amberden tahtın üstünde Zaferan'dan, zaferan ne? Safran, hakiki safran'dan. Hani o zerdelerde falan var da şimdilik tabii. Hakiki değil onlar. En hakikisi İran safranları falan böyle. Kokudan duramaz. Mis gibi. Çok da şifa, kansere falan da deva. Ama hakikisi zor bulunuyor bizim Türkiye'de. Bulunur. Safran'dan bin tane döşek. Bu cenneti anlamak mümkün değil ya. Ancak gidince anlayabiliriz. Allah nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ondan sonra efendim... Şimdi, size bir bab açıyorum. Evet, aşure günü okunacak dualar. Yine burada başka namazlar var, 86'da. Yazdım da yazdım, ne yapayım? Ahirette alacaklıların, hasımların varsa, helallaşmadan ahirete çıkıp da bütün sevaplarını yolarlarsa ne yapacaksın? Burada bir namaz var, 86'da. Şiratül İslam şerhinde geçiyor. 4 numarada. Bu mübarek namazı kılanın Allah bütün alacaklılarını razı ediyor. Hadi bakalım. Allah diyor ya sana ne ya? Adam da diyor ki şimdi ben olmayacağım. Bulan sen Allah edecek de sen olmayacaksın. Ne yaparsan biliyor musun? Çıkarsın mahşere, cehennem bir gürler. Sen böyle bir görürsün. Affediyor musun bu kulu hakkını helal et bakalım. Zorlama yok. Zorlama yok yani. Helal et. Cehennem orada. Burada da bir köşk karay bir de baktı aman yarabb bu ne kadar güzelmiş hangi peygamberin acaba senin de olabilir nasıl olabilir orada cehennem tehlikesi var burada da bu kadar nimet e şu adamı helal et işte gir ya tabi yarabb helal olsun ne demek ya buradan konuşuyorsun öyle numaradan helal etmem işte cehenneme de girmeme mal olsa lan sen ne manyak manyak konuşuyorsun cehenneme girmeme mal olsa Müslümanın lafı mıdır? Azaba inanan cehenneme de girmeme mal olsa der mi? Bu gavur lafıdır ya. Cehenneme girmeyi sen ne zannediyorsun da cehenneme girmene mal olsa ya? Aman Müslümanlar bu namaz senede altı gün, aşure gün, terviye gün, Arafe gün, kurban bayramı gün, Berat günü, Ramazan'ın son cuma günü kılınıyor. Bu namaz çok önemli 86'da ben de hiç kılmadım. Doğruyu söyleyeyim bugüne kadar Biz de artık herhal göç yaklaşabilir. Bu kadar hak hukuklar olabilir, bir şeyler olabilir. Kılmak lazım. Bu aşure günü kılayım inşallah da... ...Rabbim hak sahiplerini razı eylesin. Ne diyelim? Ondan sonra efendim... ...aşure günü okunacak dualar... ...şimdi size bir dua üreteceğim... ...aramızda kalsın ama. He? Aramızda kalsın. Bu dua öyle bir tesirli duadır... ...uzun değil, kısadır. Aşure günü okunuyor kaç kere... 70 kere diyorsun hasbiyallahu ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'men nasih kolay mı? ondan sonra bir dua var diye başlıyor bu da 4-5 satır bu mübarek dua kaynaklarını yazdım burada çok büyük evliyaullah bunu naklediyor 7 kere okunuyor eğer 7 kere bunu okursa diyor e efendim o sene ölmez diyor o sene bir daha şuraya kadar ölmez diyor. Ama ölecekse zaten okumak nasip edilmez diyor. Onun için aramızda kalsın. Ölecek olanlara söylemeyin. <gülüyor> Kalacak olanlara nasip olsun. Bilmiyorum. Ben de biliyorum. Ben de anlatıyorum. Belki bana da nasip olmaz. Belli değil. Bu belli değil. Ama okuyalım inşallah. Allah tesbih ediyorsun. Ne var? Ama çok önemli. Allah Teala mağfiret buyuruyor. Yine Şihabettin sure verdiğinden... Üç numarada da var. Bir dua. Yalnız bu yedi kere bu duayı okuyan Allah'ın izniyle o senenin ömrünü Mevla verecek inşallah. Zaten Mevla onu okuyup okumayacağını biliyor mu? Ona göre yazmış mı? Yazmış. Hocam o zaman ne değişecek? Lan ne değişecek senin okuyup okumaman değişecek işte. Ya okuyacaksın ya okumayacaksın yani. allah Teala biliyor zaten. Ama okuyalım. Bu kaçıncı sayfada hiç sormuyorsunuz ya hepsi de canınızdan bezdiniz herhalde hoca. Hani gidersek bu sene gidelim ya bıktım bu dünyadan falan bıktınız mı acaba hem bıkanını bile ben biliyorum hem bıkanı bile biraz daha kal kalıyor musun deseler e kalalım bari der yani ne şey yapalım çok canımız çıkıyor ama dursun bari yine ya bir nefes bir nefestir bir nefeste Allah dersin kurtulursun yani yaşamak iyidir sayfa seksen bir sene ölmezseniz inşallah Aşure günü tevbe duası. Sayfa 88'de. Aşure günü imkan dahilinde 25 haslet işlenir. Sabaha kadar buradayız yani. Sayalım mı şimdi bunları? Okuyacaksanız tamam. Okuyacak mısınız? Sayfa 88. Tevbe istiğfar. Onu yazdım. 27 kere bir istiğfar var. Kendisi malı, canı bulunduğu mahalle, şehir bile azap görmez. 25-27'si var. İki, nafile namaz. Namazları yazdım. Üç, oruç. Orucu anlattım. Sılayrahim, akrabasını arayıp sormayıp, aşure günü Sılayrahim yaparsa, Yahya, Zekeriya, Yahya ve İsa Aleyhisselam'ın sevabına hissedar olur. İki peygamber sevabı. Cennette Resulullah ile komşu olur. Sadaka vermek, aşure günü sadaka verse, isteyen herkese dünyada vermiş kadar sevap olur. Fakire ikram etse, Allah da onu mezara konduğu günde ikramla karşılar. Aşure günü zerre kadar sadaka verse, mizanında Uhud dağı kadar bulur. Allah Allah. Burada çok iki tane şey anlattım, vaktim yok. Aşure günü bir sadaka veren, bir de vermeyenin kıssası, birisi kadı. Kocaman bir kadı sadaka vermedi. isteyeni de, dilenciyi kovdu. Bak başına ne geldi. Öbürü de verdi bak neler kazandı. Bu iki kıssayı 80, 90. sayfeden okuyun. Bunlar çok önemli. Gusül abdesi almak. Aşure günü gusül abdesi alan ölüm hastalığı dışında hastalık görmez. Hadi bakalım. Sizin demin diyorsunuz ki bir sene yaşayacağız da hoca efendi ya hasta olursak sürünelim mi? E gusül al hasta da olma. Mübarek. Çiftik iş. Oradan yaşamayı temin et. Buradan sağlık sıhhat kazan. Ondan sonra şöyle günü gusül alan anasının doğurduğu gün gibi temiz olur. Gözüne sürme çekmek. Çünkü e, gemiden altı ay gemide kaldılar ya suda. Altı ay kara görmediler. Gözleri tuzlu, şeyden, tuzlu su, tatlı su karıştı sularda. Rutubetten nemden gözleri çapaklandı. Gözlerini açamaz hale geldiler. Onun için sürme çektirdin, Nuh Aleyhisselam. Cudi dağı'na kondukları zaman 13'ün sünnet oldu. Sürme çekse Aşure günü göz ağrısı, göz iltihabı çekmez. Ondan sonra alimi ziyaret etmek, ilim meclisine gitmek, bir alimi ziyaret etse, bir saat otursa Allah onu cennete sokmayı söz veriyor, temin ediyor. Hasta ziyaret etse bütün Adem oğullarını hastalarını ziyaret etmiş gibi. Yetim başı sıvazlamak, yetimin başındaki her kıla Cennette bir ağaç. Ağacın üzerinde de ne kadar takılar var... ...Allah'tan başkası bilemez diyor. Yetimin başını... ...okşasa, aşure günü... ...her bir kılına cennette bir derece. Bu çok önemli. Çoluk çocuğa bolluk yapmak. 13 Kasım... ...Çarşamba hanımınıza... ...çoluk çocuğunuza haşlık verin. Eve biraz... ...alışveriş yapın. Kuru yemiştir, bir şeylerdir. Çoluk çocuğun sevdiğinden... Ee, çiçektir, lokumdur bir şeyler veyahut efendim buğday, pirinç, eve alışveriş yapın, çoluk çocuğa da bolluk yapın ama tabii <gülüyor> siz haçlığı hanımdan alıyorsanız o başka. O zaman hanım size bolluk yapsın. Öyle de var. Efendim, <gülüyor> Her kim aşure günü çoluk çocuğuna bolluk yaparsa bir sene bolluk görecek, ebedi darlık görmeyecek. Süfyan Hazretleri İbni Uyeyne Hazretleri diyor ki 50 senedir Aşure günü eve bolluk yaptım. 50 senedir evim bolluk görüyor. Hiç darlık görmedim. Denenmiş. Aşure günü bolluk yap. Daha 12'ye geldik. Bir kişiye su içirmek hadis sevabı. Tırnak kesmek. Bir mümini iftar ettirmek Aşure gecesi. bin kere ihlas okumak. Aman ya Rabbi Aşure günü. Allah rahmetiyle nazar eder sıttıklardan yazar. 10 Müslümana selam vermek. 10 Müslümana Aşure günü selam ver. Evden çıkmıyorsan bile çık. Bir camiye ama on kişiye selam verse, dünyadaki bütün Müslümanlara selam vermiş. Sevabı kazan. E efendim, yolunu kaybetmişe yol göstermek. Sinirlerine hakim olmak. Aşure günü sinirini yutan Allah, kendisinden razı olanlardan yazar. Müslümanların yolundan eziyet veren şeyleri kaldırmak. Ehli İslam'ın arasını sulh edip dargınları barıştırmak. Bir cenaze varsa Müslüman'ın cenazına katılmak. Müslümanlarla musafaha etmek. Evet, yirmi üçüncü maddeye geldim. Bir sene boyunca hasta olmamak için bir amel. Bunu yapalım mutlaka. Bir miktar gül suyu. Gül suyu, hakiki gül suyu. Her birinin başında besmele çekerek, suyun içine bakarak yedi fatiha okuyor. Sonra o gül suyunu başına ve yüzüne süreceksin. Bir daha seneye kadar illet, dert, hastalık görmez, tecrübe edilmiş ve denenmiş ve sabit çıkmıştır. Gül suyu ya. Suya bakarak yedi Fatiha besmeleyle, yani huzur üzere, sonra yüzüne başına boynuna süreceksin. Küçük çocuksa yapamazsa siz onlara sürersiniz. Ondan sonra, yüz el ölmüşlerin ruhuna hediye edilirse, ana babası içini hediye edilirse, ana babası Müslümansa azabı varsa da kalkar, ana babası gavursa da azabı dindirilir, hafifler. Gavursa bile hafifler. Yani bu çok önemli. 24 numara. 25, aa, ağzımızın tadına aşure çorbası pişirmek. <gülüyor> Efendim, bu en son mu söylenir ya? Tabi. Nuh Aleyhisselam gemiden indi. Hocam, aşure gecesi burada aşure ikramı e varmış aşure gecesi. Yani sohbet de var. Tamam inşallah. Sohbette var aşure de var. Aşure varsan sohbette cemaat çok gelir. Evet. Nuh Aleyhisselam dedi ki. Ya ne kadar azığınız kaldıysa toplayın Herkes bir araya getirsin, Biri bir avuç arpa getir, birisi buğday getirdi, birisi bakla getir, birisi mercimek getirdi Efendim Bu bakla yerine nohut olacaktı, bunu arkadaş yanlış yazdı ya Tercüme ederken şey dedim ben buna Ya fasulye ya nohut dedim, bakla Bakla gillerden demektir de O onu bakla yazmış, bana <gülüyor> adam. onu değiştirin. Yani şey Şimdi millet diyecek, baklayı da yeni duyduk şimdi bu nohut ve fasulye oluyor şeyde Aşure'de. O ondan getirdi. Bir de da, birisi de mercimek getirdi. Bak mercimek hiç koymuyorlar. Bereket olsun bir iki tane de olsa mercimek 70 peygamberin duasını almıştır. Burada da geçiyor. Birkaç da hani tadını bozar falan diyorsanız bile bereket olsun mercimekten koysun hanımlar mercimek de var kitapta Nuh aleyhisselam dedi cemiyat, fethet, gavurlar oldu gitti selametle merhaba yeni ümmet yeni nesil Müslüman gelecek hep beraber karıştırın birlikte pişirin dedi ve böylece pişittirdi bu da bereket şimdi Hazreti Hüseyin Efendimiz de ne zaman şehit oldu aşure günü bu çok büyük bir facia çok büyük bir musibet ama onun için aslında nedir Allah en büyük kullarına mübarek faziletler nasip ettiği bir günde Hz. Hüseyin'in şehitliğini de Allah ne gün nasip etti? Aşure günü. Neden? Hz. Hüseyin çok büyük olduğunda makamını yükseltmek için nasip etti. He burada tabi katilin günahı yok. Oo, katiller melun Allah. Lanet eylesin. Kabirlerini ateş doldursun Allah. Hz. Hüseyin'e ehli beyt'e kılıç çekenleri, susuz bırakanları ebedi susuz bıraksın Allah. Celle Biz Melun onlar. Melun onlar. O i̇bn Ziyadlar, bilmem neler, Yezidler bunlara. Ne bela. Ama Resulullah sallallahu anh önceden bunu haber verdi. Ümmü Seleme annemizin yanındaydı. Hazreti Hüseyin Efendimiz kucağında oynuyordu. Küçük çocuktu. Bu arada ben dedim kapıdan bakıyordum dedi. Birden dedi Resulullah ağlamaya başladı. Ağlamaya başladı. Bir de elinde bir toprak belirdi. Geldim dedim ya Resulullah ne oldu ya? Yavrunu torununu seviyordum. Birden ne oldu? Dedi seviyordum ama tam kucağımda onunla oynarken Cibril geldi. Dedi ki çok seviyorsun onu ama senin ümmetinden bazı melunlar onu katletecekler. İşte öldürüleceği toprak Kerbela toprağı budur diye toprağını getirdi dedi. Onu şişeye koydu Ümmü Seleme annemize dedi ki o zamana sen yetişirsin dedi. Bu toprak kana döndüğü zaman anla Hüseyin'im şehit oldu. İşte Ümmü Seleme annemiz diyor ki o zaman tabi bir cep telefonu şu bu haberler yok ki. Bir ay sonra haber gelir Medine'ye yani. Adam gelecek de haber gelecek yani. Irak nere, Medine nere? Bir de baktım dedi Resulullah'ın koyduğu şişenin içinde toprak kana dönüştü. O zaman anladım Hüseyin şeydi. Büyük zat. Ama şimdi e, Şiilerin yaptığı gibi, sen efendim, burada çok muazzam bir bahis yazdım Hz. Hüseyin hakkında çok. sayfa 93, 94, 95. 96 Aman ya Allah, bu ilmi okuyun Çok özel seçtim kitaplardan topladım, tercüme ettim ya Sizin için Tanıyın bu meseleleri bilin Irak'taki harpler niye devam ediyor, Irak'ta kan niye durmuyor Allah Teala buyurdu ki, hadis-i şerifte bildirildi ki Zekeriyaoğlu Yahya Aleyhisselam'ın kanı için bin, bin kişiyi Allah buyuruyor Belalandırdım, cezalandırdım, katlettim senin kızının oğlunun kanına mukabil 70 bin kere 70 bin kişiyi katledeceğim. Yani Irak'taki hesap 4 milyar 900 milyonu buluyor. Sırf Hazreti Hüseyin'in kanına mukabil o topraklarda Allah'ın akıtacağı kan. İyiler şehit olacak, kötüler melun olacak gidecek yani. Ama bu kan durmuyor işte Irak'ta. Irak durmaz. Durmaz yani. Kerbela, Bunu okuyun Ama Matem gerekir mi? Hazreti Hüseyin öldü diye matem Ya İslam'da zaten matem Karı kocasına bile tutsa kaç gün müsaade var? Üç gün müsaade var 1350 sene geçmiş yani şimdi matem İslam'da yok Ondan sonra Mateme ne gerek var? Yasin oku Hazreti Hüseyin'e hediye et Sadaka ver Hazreti Hüseyin'e hediye et Matem tutmanın ne manası var? Matem tutsaydık Resulullah pazartesi günü öldü o zaman her pazartesi matem mi tutacağız? Ebu Bekir Efendim pazartesi günü öldü. Yani bu matem işinin İslam'da yeri var mı? İslam'da matem diye bir şey. Yok. Bu Şiilerin yaptığı matem İslam'a uygun değildir. Bunu da burada beyan etmek suretiyle. Daha nice dualarla Efendim, Hicri yılbaşınız mübarek olsun. Aşure geceniz mübarek olsun. Gününüz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Dualarla dolsun. Şimdi, ehl Bec sevgisi bak. Şiiler... Belki de bazı Aleviler, biz Eli Beyti sevmiyoruz veya 12 imamı tanımıyoruz zannederler. Benim 12 tane, 13 tane, 14 tane sohbetim. Bu sohbetler 12 CD'de. Hazreti Eli Beyt sevgisi birinci CD'de. Bunun arkasına ne geliyor? Hazreti Alevenizin hayatı. Onun sonra Hazreti Alevenizin şehit olmasın. Hazreti Hasan Efendi'mizin hayatı. Hz. Hüseyin Efendi'mizin hayatı, faziletleri. Ondan sonra 12 imamdan sırayla. İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed El Bakır, İmam Cafer Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza, İmam Ali Hadi, İmam Takı, İmam Cevat, hepsi. 20 saat belki sohbet, 20 saat. Bakın biz ehli sünnet olarak ehli beyti çok seviyoruz. Ehli beyti sevmek dinimiz, imanımız bize farz. Allah'ıma salle, Allah'ıma barik okumasak namazımız kabul olmaz. Orada ve ala Ali Muhammed, ehli 5 e vakit salavat biz okuyoruz. Onun için Aleviler de bilsinler ki, Sünniler de en az onlar kadar ehli bekçidir. En az onlar kadar ehli bekçidir. 12 imam bizim de imamımızdır. Bu da mutlaka bu CD'leri bastırdım ki hepinizin çevresinde de olur. Hem siz 12 imamı sevin, tanıyın. Aşure günü münasebetiyle de Hz Hüseyin Efendimiz'i, Hasan Efendimiz'i yâd edin, dinleyin, dinletin. Ama en mühim mesele ehli sünnet olan Sünni Geçinen bizlerin 12 imamı bilmememiz çok rezillik olur, çok cehalet olur, ayıp olur. Bu ayıbı kendimize yakıştırmayalım. Bu cd'lerle mutlaka 12 imamı güzelce dinleyip tanıyalım inşallah. Allah şefaatlerinden nail eylesin. Diğer insanlara da ulaştıralım. Bu 27 makbul dua kitabında bazı dualar öğretiyorum. Radyoda sohbetlerde geçiyor. Kadın erkek cemaatler soruyor. Hangi sayfada, hangi kitapta? Burada Kur'an-ı Kerim'de geçen Allahımızın tüm isimleri tekrarlarıyla beraber 5.134 ismi şerif, 5.134 peşinde de 27 makbul dua. Bunları tarif ettim, tek tek anlatıyorum. Yalnız geçen bir dua tarif ettim, sayfa 21'de idi. İnsanlar bunu sordular onun için, size getirdik. Belki sizden de soran olur diye Hazreti Ali Efendimiz. Dedi ya Resulallah maddi sıkıntım var bana bir şey verebilir misin dedi. Resulallah dedi ki vallahi beni hak peygamber gönderen Allah'a yemin olsun. Ne az ne çok benim de hiçbir şeyim yok dedi. Ama sana dedi bir dua öğreteyim. Cibri aleyhisselam bana demin getirdi hediye dedi. Senden evvel hiç peygambere verilmemiş. Bu duayı sana öğreteyim dedi. Öğretti. Allah ya imade men la imadele ve ya senedemen la senedele. Bu kitabın 19. sayfasından başlıyor 20'den okuyacağınız dua 21'in başında manası da burada sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki manası muhteşem sen Allah'a böyle bir kere yalvar hangi dertli, hangi sıkıntılı, hangi borçlu kimin ne isteği var ise Allah'a bununla yalvarsın yerinden kalkmadan muradını Allah verecek yerinden kalkmadan işte Hz. Ali Efendimizin imanı kuvvetli hemen amel ediyordu ve tesirini görüyordu. Yalnız Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem La Bu çok önemli bir duadır. Beyinsizlere, aklı kıt olanlara öğretmeyin. Sonra günah isterler, kötü bir şeyler Allah'tan isterler. Onlar bile kabul edilebilir ama zarara girerler. Onun için beyinsizlere öğretmeyin. Sizin beyniniz kuvvetli olduğu için ben size öğretiyorum. Allah Teala bu sohbetlerde geçen 27 makbul dua kitabı bu. Bu kitaptan da istifade edin. Buraya da getirin dedim. Çünkü sohbetlerde duyuldu ilanlar. Belki Bursa cemaatinden de merak edenler var. Okumak isteyenler var. Bu ben hapisteyken çıktı zaten. Yazmıştım, bitirmiştim, basamamıştık. Allah Teala tesirini galga Amin. Şimdi... Bir dahaki sefere... Aynı böyle cumartesi... Aynı yedisi oluyor. He? Yedi Aralık... Cumartesi böyle sohbet mi yapalım... Yoksa sekizinde ikindide gelelim bir kısa sohbet yapıp böyle bir imza günü yapıp kadın erkek cemaat yani yakından da bir selam vermek istiyorlar. Hangisini yapalım? Cumartesi akşam böyle sohbet yapalım diyenler bir parmak kalırsın. Şimdi ona göre hesap yapacağız. Rey sunuyoruz. Demokrasi var ya demokrasi. Laiklik yok da. Peki efendim pazar günü ikindide gelelim. Kadın erkek cemaatle de imza günü yapalım. Bir kısada sohbet olsun. Diyenlerin şeyine bakalım. Sanki sohbet daha ağır basıyor. He? He? Üstte var ama yok sohbet yani. Cumartesi daha ağır basıyor. Ben öyle anladım. He? Yo tamam ben gördüm daha. Ne kaldır eller indir eller. Meclis mi burası 5 dakikada kanun geçireceğiz ya? Mübarek adam tamam. O zaman 7 Aralık Cumartesi akşam gelelim inşallah. Efendim 7 Aralık Cumartesi saat 8'de başlamak üzere Allah'a emanet olun.